Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlmihalet dalegül tv. TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail Afkıklı üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bize de sorularınızı gönderebilirsiniz. Yine İlmihal.com.tr sitesinden de daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızı takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? inşallah. Allah razı olsun. Çok şükür. Mevlam'a iyilikler versin. İlk sorumuz hocam, üniversite öğrencisiyim, devletin geri ödemeli bursu var, 5000 TL gibi. 5 yıl içinde geri ödenmesi isteniyor, hiçbir fark dosya bedeli dahi istenmiyor. Ancak bize deniyor ki, erken ödeme yaparsanız iskontoya gidilecek, bu caiz olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah wasallam, ve ve selamu aleyh rasulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Faizin birçok çeşidi vardır. Bu çeşitlerden bir tanesi de da ve taaccel diye ifade edilen vadeyi peşine çevirmek ve bu mukabilde borcun belli bir miktarını iskat etmektir. Örneğin benim size bir borcum var henüz bu borcumun vadesi gelmemiş. Siz diyorsunuz ki bana bunu erken ödeme yap veya bunu ben teklif ediyorum size erken ödeme yapayım ama borcumun belli bir miktarını e, kesin. Hı hı. Bu şekilde bir işlem Hanefi mezhebine göre biraz önce de ifade ettiğimiz üzere davet-i şeklinde yorumlanarak caiz olmadığı faiz olarak vurgulanmıştır. Ancak burada e, kaçırılmaması gereken bir konu vardır. Şudur ki borç vadeli olmalı ve bu vadenin de zamanı henüz gelmemelidir. Eğer bir alacak ki vade zamanı gelmiş sizin şu anda onu ödemeniz gerekiyor ve böyle olduğu halde ben size diyorum ki şu kadarını ver gerisini istemiyorum. O benim size bir hibem kabilimdendir. Bir hediyem kabilimdendir. Vadeye tahallük eden bir fark olmadığı için bu bahsedigerdir, bu caizdir. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Peki borç vermek her ne kadar vade telaffuz edilse de bu bir vade midir, değil midir? E, Hanefi fıkhına göre e, borç vermek, e, Hasen diye ifade edilen bir işlemdir ki, burada vade lazimi değildir. Yani bağlayıcı değildir. Ben size 10 günlülüğüne dahi borç verecek olsam, <gülüyor> ertesi gün alacağımı isteme hakkına sahibim. Bu sebepten dolayı burada vadeden bahsedilmez. Böyle olduğundan dolayı vermiş olduğum borcu bana ödersen, geri ödersen şu kadarını senden almayacağım demek, zamanı gelmiş olan alacağımı bana gününde ver şu kadarını almayacağım demek gibidir ki hı hı. bu biraz önce bahsettiğimiz vade faizine girmeyecektir. Evet. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki e, devlet burs veriyor yani borç veriyor bana hı hı. ve bu borcu benden 5 yıl içinde tahsil edecek. Hiçbir fark almıyor ve bana bir zaman tanıyor. Tabii bu zaman alışveriş konumunda olmaması hasebiyle İslam fıkhına göre bağlayıcı bir zaman değil. Tabii ki karşısında bir otorite vardır, resmiyet vardır. Bunu kendince bir bağlayıcı olarak kabul edebilir günümüz resmiyet ifadesiyle. Ama mesele İslam hukuk açısından baktığımız zaman bu bir karz-ı hasendir bir borç vermektir. Her ne kadar kendisini iltizam edecek bir vadeden bahsetse de dinen bu vade bağlayıcı bir vade değildir. <gülüyor> Böyle olduğundan dolayı alacaklı olan kimse bana borcunu erken öde dediğinde aslında erken ödeme değil, her daim bunu isteyebilirdi <gülüyor> sizden. Belli bir kısmını iskat etmiş oluyor. Bu alışverişten kaynaklı olan bir borç gibi değerlendirmek <gülüyor> uygun değil. Evet. Eğer bu alışverişten kaynaklı bir borç olsaydı ve belli bir zaman tahtidi de olsaydı ve bu zaman gelmeden sizin erken ödemenizden dolayı bir indirim söz konusu olsaydı, bu evet, caiz olmazdı. Hmm. Tabi bu da şartlı olursa ama şartsız evet. olursa bu da olabilir. Yani örneğin benim size borcum var, daha henüz vadesine var, ben bir yerde imkan buldum, buldum, bütün parayı getirdim, borcumu kapatıyorum, ödedim size, hiçbir beklentim yok. Sizin böyle bir şartınız yok. Benim böyle bir beklentim yok. Siz de alacağınızı tahsil ettikten sonra tamamını alacağınızı aldıktan sonra içinden bir kısmını al. Bu da benim sana hediyem olsun deseniz bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ama bu bir pazarlık usulü olursa yani ben borcumu bak erken kapatırsam bana ne kadar riskont edeceksin, ne kadar bir düşüklük yapacaksın tarzında bir anlaşma şekliyle olursa bu biraz önce ifade ettiğimiz gibi davet haccar olur ki bu caiz olmaz. Hı -hı. Ama borçta ise zaten vade bağlayıcı olmadığı için sizin erken ödemeniz durumunda zamanında ödemiş kabul edileceği için karşı tarafın belli bir miktarını almaması da size bir hediyesi kabinler olacak bu da caiz olmasına mani olan bir durum olmayacak. Evet, ince bir çizgi var orada. Onu evet. iyi bilmek lazım. Yani o borç vadesinin lazimi olup olmaması, Hı -hı. bağlayıcı olup olmaması meselesi. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, hocam ben hastayım, oruç tutamıyorum. Bu sebeple fidye veriyorum. Bizim burada kurs var. Ben fidye yiyecek olarak oradaki talebelere yedirebilir miyim? İçinde blue çağına girmemiş çocuklar da var demiş. Ee, Oruçla mükellef olan bir kimse elbette bu orucu tutması gerekir. Ancak şeyh Fani dediğimiz tutamayacak bir yaşa gelmiş ve artık da bu kişi e, geriye de dönmeyecektir. Bu şekilde ahirete intikal edecek. Bu insan her bir gün için bir fidye vermesi gerekir. Fitre miktarı yani bir kimsenin sabahlı akşamını doyurması veyahut da o miktarda bir meblağı ona temlik etmesi, vermesi gerekecektir. Evet. Bir de hasta olup da hastalığı daimi olan ve o hastalığından daha kurtulamayacak olan kimseyi de Muhit-ül Burhani özellikle bunu ifade ediyor. Şekifani kabilindendir. Normalde hasta olan bir insan oruç tutmaz, iyileştiği zaman bunu kaza edecektir, fidye vermeyecektir. Evet. Ama öyle bir hastalık ki artık bu hastalığın geri dönüşümü yoktur. Bu hastalıkla genelde insan ahirete intikal edecektir. Bu da bir nevi şekifani gibi, yani yaşlı kimse gibi değerlendirileceği için bu insanda her bir gün için tutamayacağı her bir gün için fidye vermesi gerekecek. Şimdi soru şu, peki bu fidyeyi kime verecek? Elbette bu fidyeyi zekat verebilecek kişilere vermesi gerekir. Yani zekat alma liyakatına sahip olan kimse olması gerekir ki kişinin alt ve üst soyu olmayacak. Hmm. Nisap miktarı mala sahip olmayacak yani zekata ehil olmayacak veya kurban kesmekle mükellef olmayacak hmm. ki bu son ifade daha doğru olur hmm. böyle bir insana verebilirim şimdi ifadede ise ben medreseye veriyorum medresede talebelere yemek veriyorum Fidye yedirmek yoluyla olabilir ibaha yoluyla olabilir zekat gibi temlik şartı yoktur Yeter ki bir fakir sabahlı akşamlı doysun ee, peki bunun fakirliliği söz konusu diyor ki bunların içinde bulu ermemiş olanlar var. Şimdi bulu ermiş olanların ebeveyninin durumu önemli değil. Kendi mal varlıkları itibar alınır. Ama e, bu yaşa gelmemiş olan kimseler ise ebeveyninin durumuna göre değerlendirilir. Yani anne babası eğer zenginse, e, bu çocuk da daha henüz ermemişse zengin konumunda değerlendirilir. Bu kişi zekat alamaz. Hı hı. Ama... E, Ebeveyni zengin ve kendisi bulu çağına ermiş ama kendi mal varlığı yok, o zaman alabilecektir. Hmm. Şimdi bir bu açı var, bir diğer açıda fidye de yedirmek, doyurmak söz konusu olduğu için e, kitaplarımızda diyor ki, yiyecek olan kimse normal bir insanın muhtat olarak yiyebileceği bir durumda olması gerekir. Yani örneğin tok olan bir kimseyi yedirse bu geçerli olmaz. Hmm. Sütten kesilmiş olan bir çocuğu yedirecek olsa bu da geçerli olmaz. Çünkü muhtat bir yeme onda Yok. oluşmayacaktır. Muhtat bir yeme kendi ailesinden, kendi gibisinden bir kişinin bir günde yiyebileceği kadar. Hmm. Dolayısıyla o çocuklar eğer mürahik ise, yani Blue Çağ'ına yakın çocuklar ise, normal yetişkin bir kişi kadar yiyebilecek bir durumdaysa bu olabilir dediğimiz gibi zengin fakir meselesinde göz ardı etmemekle Aynen. beraber ama yok daha ufak yaştalar normal bir insan kadar yiyebilecek bir durumda değillerse bu takdirde bu yedirme yerine gelmeyeceğinden dolayı bu doğru bir işlem olmaz. Eee hmm. illaki bir fitre miktarı bir kişiye vermesi gerekecektir. E, o kadar bir miktar malı e, eğer yedirme ile olmuyorsa e, o kişine Ailesine eğer fakirse temlik yoluyla verilebilir. O kişi onu nerede kullanırsa kullansın. Hı hı. Ama dediğimiz gibi ibahi yoluyla bunu yapacaksa, yani yedirmeyle yapacaksa, o zaman mutad bir yetişkin insanın yiyebileceği kadar yiyebilme konumuna sahip olması gerekir. Bu de şey olabilir mi hocam? Mesela e, annem, babam işte diyelim ki oruç tutamıyorlar hastalıklarından veya yaşlılıklarından dolayı fidye vermesi gerekiyor. Bu fidiye kendisi mi illa vermesi gerek yoksa evladı verebilirim veya bir yakını etrafındaki birisi? Normalde birisine... kişinin kendi mal varlığıyla bunu vermek mükellefiyeti vardır. Ama Hı -hı. bir evladı, annesinin, babasının namına sen ver verme ben teberruda bulunacağım derse de bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Olabilir. Yani siz zekat vermekle mükellefsiniz. Tamam benden olsun ben vereyim senin zekat. İlla illaki akraba olmamıza bile gerek yok. Harişteki hmm. bir kimse de sizin onayınızla bunu yapma yetkisine sahiptir. Yeter ki siz bunu onay verin. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla da bizim restoranımız var et üzerine. Ortaklarla yaptığımız bir toplantıda ciroyu yükseltmek için bir teklif sunuldu. Bir iş uygulamasından bahsedildi. Uygulama şöyle, örneğin şu kadar kilo et yersen yediğiniz etin bedelini almayacağız. Artı filan marka telefon vereceğiz. Bu uygulamanın cazip olduğunu, zira hediyeyi alabilmek için birçok kişinin geleceğini düşünüyoruz. Bu uygulama caiz olur mu? Bizim restoranda uygulayabilir miyiz? Kalbimize şüphe oluşturmuşlar. Şimdi alışveriş akitlerinde temel prensiplerden bir tanesi de aldatmaya yönelik olmamalıdır. Hı -hı. Şimdi, e, bu sisteme baktığımız zaman bu konuyu masumane olarak şöyle tasvir etme imkanımız var. E, benim bir lokantam var. E, i̇şte e, birim fiyatı belli, e, tabak fiyatı belli. E, gelip yiyorsun ama ben diyorum ki şu kadar yersen fiyat para almayacağım senden. Bu benim hediyem olsun. Hı hı. Bu şekilde bir mülahazada bulunursak elbette bu caiz olur. Kişinin kendinden vermiş olduğu bir hibe, bir hediye gibi. Ama burada e, ifadede dikkat edilirse e, cüroyu yükseltebilmeye yönelik bir işlem. Yani gaye burada biraz daha farklı ve insanlar oraya yemek yemek için değil o hediyeyi elde edebilmeye yönelik gelecek. Diyeceksiniz ki bu neyi değiştirir? Bu aslında şunu değiştirecektir. Kişi o malı elde edebilmek açısından sizden işte diyecek ki getir onu. Tabi muhtemelen çok basit bir rakamda değildir. Yani her bir insanın yiyebileceği bir limitte de değildir bu. Evet. E, belli şartlar zorlamalıdır. Bizim fetvaya da geldi bize fetvada bu 3 kilo şeklinde söylenmişti. İşte 500 şiş çöp şiş falan diyorlar hocam, ciğer diyorlar falan gibi. gibi yani böyle, böyle herkesin yiyebileceği bir şey, bir şey değil. değildir. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ona tama ediyorsunuz. O değerli olan hediye tama ediyorsunuz. Şansımı deneyeyim diyorsun. Yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Son vatlığa gelip artık yiyemeyecek bir duruma geliyorsun. Bu takdirde yediğinin parasını vereceksin. Evet. Şimdi burada meseleye akit olarak baktığımız zaman senin o yerken bunu sen satın almış mı oluyorsun yoksa sana hibe mi edilecek? Bu sonunda belli olacak. Şu anda iktidada belli değil. Hmm. Çünkü son limite gelirsen hediye olacak ama o limite gelemeyecek olursan bunu satın almış olacaksın. Bu bir problem. Evet. Diğer bir problem gaye yemek değil gaye ona ulaşabilmek. Ona ulaşıp ulaşmama ise sonu belli olmayan bir işlem. Bu bir aldatmaya yönelik veya aldanmaya yönelik bir işlem. Bu da artı, harici bir sıkıntı olarak karşımıza gelir. Diğer bir sıkıntı da bir Müslümanın bu şekilde kendisini zorlayarak yemek yemesi de zaten caiz değildir. Evet. Yani bahsedilen rakamlar dediğimiz gibi normal bir insanın yiyebileceği değil, belki kendisini zorlayarak, sağlığını tehlikeye atarak yapması gereken bir işlem ki zaten bu şekilde bir insanın yemek yemesi caiz değildir. Evet. Bu açılardan da bakıldığı zaman bu sisteme doğru bir sistemdir demek elbette uygun olmaz. Bir de bunu şöyle düşünelim, Yani daha kumar mantığını ortaya koyabilmek hmm. için diyorum. Kumardır demiyorum da kumar mantığını ortaya evet. koyabilmek için. Hani bu eğlence merkezlerinde oluyor diyorlar işte al bu topu, şuraya işte bir hedef var, ona vur, vurduğun zaman sana şu hediyeyi vereceğiz. E, vuramaman durumunda ise topu sana 10 liraya satacağız. Ama vurursan top da senin hediye senin. Yani bunun ne, ara, ne farkı var? Neticede bir malsa evet, top var orada. Bir ufak atacağın şey var. Onu sana satıyor. Yediğin eti sana satıyor gibi. Evet. E, vurma durumunda yani yediğin durumunda hediyeyi alacaksın. Hı -hı. Artı o topu alacaksın. Yediğin senin olacak. Yiyemediğin durumunda yani vuramadığın durumunda topu parasıyla alacaksın. Yani kişinin gayesi tamamıyla senden bir şekilde ücreti alabilmek ama buna mukabil seni tav edebilmek için hmm. bir hedef gösteriyor. Ha, birileri tabii o hedefe ulaşacaktır. Zaten ulaşılabilecek ki diğerleri de ona tam ederek gelecektir. Yani bu biraz da dediğimiz gibi yani Müslümanların aldatılmasına yönelik gerçek anlamda bir alışveriş ruhu değil de kumar ruhunu barındırdığı için buna caizdir demek doğru değildir. Müslümanların şiddetli bir şekilde bu gibi uygulamalardan kaçmasının elzem olduğunu ifade eder. Müslüman olarak biraz ticaretimizde e, Yahudilere aslında benzemeye başladık hocam. Allah bu muhafaza. anlamda da Allah bizi muhafaza eylesin. E, bakıyorsunuz her e, işletmede bu tip şeyler artık artmaya başladı. Sözde insanları, halkı düşünüyormuşçasına bir şeyler hazırlanıyor ama baktığınız zaman arka tamamen plan o değil. Yani evet, bir de şu var niza yani adam yiyecek, yiyecek yaşan çok sert Et getirdim, ben yumuşak bekliyordum. Bu zaten normalde de yenmez. Bu gibi arada yani farklı şekilde ilişkiler de olabilir. Farklı şekilde niza çıkma ihtimali vardır. Yani netice itibariyle sonu belirsiz olan her bir akit zaten Hanefi fıkhına göre fâsiddir. Evet. Burada da ciddi anlamda bir belirsizlik vardır ve bu belirsizlik nizaya sebebiyet veren bir belirsizlik. Biz yine Müslüman olarak İslam üzere ticaretimize evet. devam edeceğiz inşallah. Bunu şunda karıştırmayalım. Evet. Hani bazen olur bazı işletmeler vardır ki normal ürününü size pazarlıyor ürününü size satıyor. Sonra diyor ki ben e, içlerinizden birine hediye vereceğim diyor. Hı hı. Yani bu hediyeyi hepinize veremeyeceğim için e, kim benden bu kadarlık bir ürün alırsa onu çekilişe tabi tutacağım. Ama siz o ürünü yani o hediyeyi almak için cebinizden ekstra bir bedel çıkmayacak. Evet. Siz zaten muhtat alacağınız bardağı alıyorsunuz. Hı hı. İşte alacağınız bilgisayarı alıyorsunuz. Ama bunun yanı sıra size bir çekiliş kuponu veriyor. Onun için ekstra bir bedel ödemiyorsunuz. Kazanırsanız size hediye veriyor. Kazanamazsanız da bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Bununla onu aynı minvalde düşünmek de doğru değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da bir arkadaşım var. Bu arkadaşım ticaretle uğraşıyordu ve büyük bir batak verdi. Alacağı rakamlar büyük ancak alamıyor ve bu kişi şu an itibariyle muhtaç. Bu arkadaşımıza zekat toplamak istedik. Ancak bu kişi alacaklı olduğu için zekat verilemez dendi. Biz bu kişiye zekat verebilir miyiz? Şimdi İslam fıkında e, mali ibadetlere baktığımız zaman e, genel çerçeve olarak e, bunları iki kısma ayırabiliyoruz. E, i̇şte üç tane aslında zekat diyelim, kurban diyelim, fitre diyelim. E, zekat, kurban ve fitre bunlarda e, nisap hemen hemen aynı. E, ancak kurban e, Artı bazı şartlar vardır. Örneğin zekatta bunun nami olması, yani artıcı özelliğe sahip olması, ya bir fiil aktif olarak alsat yaparak veyahut da bil kuvve para olarak hükmine i nema deniyor. Bir de bir yılın üzerinde geçmiş olması. Oysa kurban ibadetinde böyle bir zorluluk yoktur. Ama bir insanın zekat vermesi için gerekli olan şartlarla zekat almasına mani olan şartlar da aynı değildir. Diğer bir ifadeyle kurban kesmekle mükellef olan bir kimse zekat alamaz. Ama bu insan zekat vermekle mükelleftir de denmez. Zekat vermekle mükellef olması için artı iki şart daha vardır. Dediğimiz gibi burada nema şartı bir de üzerinden bir yıl geçmiş olma şartı vardır. Şimdi evet ifadeye baktığımız zaman bir insan alacaklıysa ve alacağı bu rakamda nisap miktarına tahallük ediyorsa işte bir ticaretten kaynaklı alacak veya bir borç vermiş, o borçtan kaynaklı alacaksa bu insan kurban kesmekte de mükelleftir. Dolayısıyla olaylı olarak zekat da alamayacaktır. Hı hı. Ee, peki soruluyor, deniyor ki bu insan alacağını tahsil edemiyor. Ee, kurban kesecek maddi imkanı da yok. Böyle bir insanın borçlanması gerekir denir mi? Kaynaklarımızda diyor ki hayır bu kişinin borçlanması gerekmez. Çünkü e, alacağı var ama alacağını alamıyor, tahsil hmm. edemiyor ve kesecek bir imkanı da sahip değilse kurban kesmekle mükellef değil. Buradan yola çıkarak o zaman bu insan ihtiyaç sahibi ise zekat da alabilecektir. Hmm. Tıpkı ne gibi? i̇bn Sebil gibi. Nedir İbn-i Sebil? E, zekat verilecek sınıflardan bir tanesi, yolda kalmış olan bir insan. Evet. Yani vatanında, e, kendi evinde malı mülkü var. Hmm. Ancak sefere çıkmış, yola çıkmış. Ve yolda malını, mülkünü yitirmiş. E, muhtaç bir durumda ama evinde zengin. Memleketinde zengin, şehrinde zengin. Ama şu anda muhtaç. Böyle bir insan zekat alabilir mi? El cevap alabilir. Hatta kaynaklarımızda diyor ki zekat alsa, evine gitse ve evine gittiğinde, yani malına kavuştuğunda elinde zekat miktarı malda kalmış olsa, bu ona helal olur mu? El cevap helaldir. Hmm. Yani zaruret miktarınca değil, gidecek kadar değil, zekat alabilecektir. Al. Bu konuda olan kimse her ne kadar alacaklı olsa da alacağını o ki tahsil edemiyor. O hmm. ki o alacağını ona aktif olarak bir faydası yoksa İbn-i Sebil gibi değerlendirilir. Hmm. Yani yolda kalmış gibi değerlendirilir. Bu insanın zekat almasına manevi durumda olmaz. Eğer gerçekten muhtaçsa. O yüzden ona soran kardeşimiz kendisi burada bir fikir yürütecek. Evet. evet bu alacaklı ama batık alacak deniyor. Hı hı. Yani resmiyette gelip gelmeyeceği belgin, de belli değil. Gelip gelmeyeceği belli değil. Ki gelse de şu an için buna bir faydası hı hı. yoktur ve muhtaçtır. Yemeye muhtaç, içmeye muhtaç, ailesi muhtaçtır. Böyle bir insana zekat verilecek olsa da bu kişiye zekat verilir. Bunun almasında herhangi bir mahsur lazım gelmesin. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da hocam. E, taksi plakası alacak kadar bir birikimim var. Bu birikimle plaka alacaktım. Hatırını kıramayacağım bir aile dostum ihtiyaç duyduğu için bu parayı benden borç istedi. Ve bana bir plaka vereceğini söyledi. Bu şekilde bir borç vermem caiz olur mu? Yani e, elindeki parayı borç verecek ama hı hı. o borcu plakaya endeksleyecek, plaka artması veya eksilmesi durumunda alacağını plak olarak alacak soruyu böyle anlıyoruz. Evet başta anlaşmış oluyorlar anlaşmış yani. Anlaşmış oluyor ki evet. bu caiz olmaz çünkü borçta karzah senden ne veriyorsan verdiğini alacaksın. Bakın bu sual gibileri şu şekilde de sorulabiliyor. Özellikle bizim e, bulunduğumuz bölgelerde e, fındık üreticileri fındığını topluyor hemen satmıyor ihtiyaç sahibi değilse bekletiyor ki biraz daha fiyatlar yükselsin diye e, o zaman zarfında bir komşusunun ihtiyacı oluyor paraya ihtiyacı oluyor borca ihtiyacı oluyor diyor ki ben sana fındık borç vereyim diyor benim şu anda ihtiyacım yok ee, ne kadar vereyim? Sana işte bir ton fındık vereyim veya 500 kilo fındık vereyim. Ee, bana ödeyeceğin zamanda da ben bunu ne zaman satmışsam, satarsam sattığımda kaç paraya alırsam sen de bana o kadar paradan bunu ödeyeceksin. Hmm. Yani örneğin benim elimde zaten fındıklarım var. Evet. İşte e, yarım tonunu sana borç verdim. Benim, seni, ben, benim senden şu anda yarım ton fındık alacağım var. Evet. Ancak yarım tonu ben fındık olarak istemiyorum. Para olarak isteyeceğim ama parası şu an için de belli değil. Ne zaman belli olacak? Ben işte piyasaya bakacağım. Fiyatlar yükseldiği an kendi fındığımı satacağım ya. Sattığımda o verdiğim fındığı vermeseydim de satacaktım. Evet. Dolayısıyla benim burada ekstra bir kazancım yok. Hı hı. Zaten onu satacaktım. Oradan ne kadar almam gerekiyorsa bana onu verirsin. Yani kötü bir niyet yok. Arka evet. niyet yok görüntü olarak öyle. Hakikaten de böyle. Hakikaten bu karşı tarafın ihtiyacını görmeye yönelik. Hı. Ama İslam fıkhında meseleye baktığımız zaman siz ona fındık veriyorsunuz ve onun karşılığında ondan alacağınız rakam fındık değil para. Bu alışveriştir. Evet. Bakın Kars ile alışverişi birbirinden ayırmamız hı. gerekir. Kars, Kars'a hasen dediğimiz hı hı. borç verme hakikaten masum bir müessese, kutsal bir müessesedir. Ve asla kendisine bir şahibe bulaşmaması gereken bir müessesedir. Hatta böyle olduğundan dolayı bir insanın nafile sadaka vermesinden daha faziletlidir borç vermesi. Ki Kur'an-ı Kerim'de bile borç veren kişiyi Allah'a borç vermekle isimlendirilmiş. Bu kadar faziletli olduğunu ifade ediyor. Oysa nafile sadakada böyle bir şey yoktur. yok. Dolayısıyla e, siz bir alışveriş yapmıyorsunuz, verdiğini alıyorsunuz. Tabiri caizse bir ariye gibidir. Yani benim şu bardağım var, bu bardağımı size veriyorum. Siz iki gün kullanıyorsunuz, sonra aynı bardağı bana geri getireceksiniz. Borçta da aslında verdiğin paranın aynısını bana vereceksiniz ama aynısını veremiyorsunuz. Çünkü o mal istihlaki bir maldır. Yani o maldan menfaatlenmek malın kendisini helak etmeye bağlıdır. Oysa bardaktan menfaatlenmek, bardak var olduğu müddetçe mümkündür. Ama para öyle değildir. Veya buğday arpa şekerleri değildir. Bunu kişi menfaatlenebilmesi için onu tüketmesi gerekir. Evet. Böyle olduğundan diyor onun bedeli yani onun yerine kayim olan ki misliyattan olmasa bile mislidir. O sanki o malın kendisidir. Ama siz diyorsunuz ki bunu veriyorum ben bu malın kendisini istemiyorum. Bunun bedenini senden istiyorum dersen bu alışveriş olacaktır. Madem ki alışveriş yapıyorsun o zaman semeni şimdiden tespit edeceğiz. Fiyat hmm. şu anda belirtilmesi gerekir. Belli mi? Belli değil. O zaman bu akit fasit bir akit olarak karşımıza çıkacaktır. Bu meselemizde de ben sana TL'ye borç veriyorsam, para borç veriyorsam o paranın şu andaki alım gücü işte işte şuydu buydu şeklinde o alım gücünü sana vermiş olarak bakmayalım. Verdiğimi alırım. Ha şöyle bir şey olsa ben verdiğim senden talep ediyorum alacağımı sen ödemiyorsun. Ödeyemiyorsun değil ödemiyorsun. Hmm yani ödeyemiyorsan durum biraz daha farklıdır van aldiratun la O kişiye mühlet vermek gerekir. Evet. Ama ödemiyorsan o zaman sen zulme diyorsun Çünkü maktu'lgan'ı zulmün. Ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse zalimdir. Bu durumda o paranın bana zamanında ödemediğin o parayı zamanında ödeseydin alım gücün neyse onu sana tazmin ettirebilir miyim ettiremez miyim? Hmm. Bu konu fukahaınca tartışmalı bir konu. Ee, belki kahir ekseriyet e, verdiği paranın aynısını alır şeklinde ifade edilse de İmam-ı Ebu Yusuf'a e, Rahimullah'a nispet edilen bir görüş vardır ki günümüzde de bu fetva olarak ifade edilmekte, söylenmekte. Biz diyoruz ki bu paranın değer kaybını karşı tarafa tazmin ettirebilirsin. Ama bu bakın başlangıçta bir akit yoluyla değil. Siz normalde borç vermişsiniz veya bir alışveriş yapmışsınız, zamanı geldi, karşı taraf ödemiyor, size diyor ve böylece sizin o paradan istifade etme hakkınızı elinden almış hmm. oluyorsa bu zararınızı bir nevi telafi etme yönünde o paranın değer kaybını ona tazmin ettirebilirsiniz. Ee, bu konuyla alakalı e, Halil Gönenç Allah selamet versin, hmm. Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. inşallah. Abdülfettah Bülgutte Rahimullah, Allah rahmet eylesin, Hı. Rabbim şefaatine nail eylesin. Tamam, Konya'daki bir tartışmaları var, e, kitaplaştırılmış bir firma tarafından düzenlenmiş bir toplantı. Tabii muhtemelen eski bir toplantı. Ben e, ibar olarak kitaptan Hı. onu okudum. Hoca Efendi bu görüşü savunuyor. Yani İmam-ı Ebu Yusuf'un bu fetvasını günümüzde vermemiz gerekir. Ee, karşı taraf eğer ödemiyor ise, zulmettiyse Abdülfettah Bülguttu Hoca Efendi de diyor ki evet bu öyle bir görüş olsa da bu kavi bir görüş değildir. Cumhur'a göre hareket ederiz. Paranın değer kaybı falan yok. Neyse onu verecek. Şeklinde uzunca müzakere sonunda Halil Hoca diyor ki Abdülfettah Hoca'ya tabii ki diyor bunu sizin anlamanız mümkün değil diyor. Ben diyor 30 yıl önce Suudi Arabistan'a gittiğim zaman ekmek yeldi şu anda da biri geldi. diyor. O tarih itibariyle. Muhtemelen 80'li yıllar falan. Hmm. Ama diyor 30 yıl önce Türkiye'ye gelen ki bol sıfırlı olduğu dönemler o zaman. Evet. Şu anda o parayla gelse o para belki geçerliliği bile yoktur diyor. Evet. Yani bunu algılamamanız doğaldır diyor. Yaşadığınız coğrafyayla alakalı, yaşadığınız devletle alakalı. Hmm. O yüzden günümüzde hakikaten bir zulüm söz konusu varsa bu zulüm bir şekilde bertaraf edilmelidir. Zulmetmeden bertaraf edilmelidir. Hmm. Ben e, şahit olduk, bizim Hüsamettin Hoca ile beraberken e, bir sulh meselesiyle alakalı. İşte e, çok eski bir dönemde adam arsa satıyor, e, karşı taraftan alacaklı, o zamanın rakamı ile bin lira gibi bir para. Aradan 10 sene geçmiş, hatta daha fazla geçmiş, ödememiş, ödememiş, şimdi ödeyecek. Bu da diyor ki, ya ben 5000 bin lirayı ne yapayım diyor. Arsanın değeri yani. aldı gitti başını diyor, yani ben bunu kabul etmem diyor. O diyor, sen benden faiz mi istiyorsun? derken diye sulhe geliyorlar. Ee, bunun üzerine işte bazı hocalar orada yani sen ne verdiysen onu almak zorundasın deyince bu sefer diyor ki o tamam şöyle yapalım o zaman. Beş bin liranı ben sana vereyim arsayı bana ver. Hmm. Yok diyor olur mu diyor arsa değer kazandı. Ha, demek ki sen bu değerden dolayı benim burada zararıma düşmesini evet. seviyorsun, istiyorsun. İşte İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın bu görüşü hakikaten günümüz açısından e, sadra şifa veren bir görüş. Hı -hı. E, ama tabii biz bunu genelleştirmememiz gerekir. Yani bir zulüm varsa, bir matil varsa ödeme imkanı olduğu halde ödememiş ise bu durumda paranın değer kaybını ki ekonomi çerçevesinde yani mutlak altını endeksleyerek de değil, mutlak dövize endeksleyerek Hı -hı. de değil. Şu anda daha farklı yöntemler vardır. İşte üfe gibi. Bu şekilde bakılarak o paranın değer kaybını karşı tarafa tazmin ettirilebilir. Hı -hı. Ama dediğimiz gibi kişi matil yapmış ise ve konuşulan zamanı geciktirmiş ise. Bunu da kullanarak zulüm de yapmamak lazım değil? Hocam adam ödeyemiyorsa gerçek manada, zaten elinde imkanı yok. Zaten ödeyemiyorsa, evet. Orada İmam-i Ebus'un fetvası diye bir şeyden bahsetmiyoruz Hı -hı. Yani zaten. Yani bunu düşünüp ne de zulme yok? gidebilirler yani o Tabii anlamda ki. da uyarmak yani lazım. Yani İslam fıkhında açık bir kural vardır. Zulüm bertaraf edilir ama zulüm, zulüm ile bertaraf edilmez. Evet. Bir zulüme maruz kaldığın zaman e, yüzel izal edilir, ama az zarar la yüzel bir darar, zarar zararla izal edilmez. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da e, hocam arıların ağaç sürgünlerinden topladığı propolis adında bir ürün var. Bunu tedavi için kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz ama bu ürünü ancak alkolle sıvı haline getirip Küp şekerin üzerine damlatıp tüketiyoruz. İçinde alkol olduğu için bu caiz olur mu? Ne kadar küp şekeri beklesek yine de kokusu var kalıyor demiş. Alkol tam uçmuyor. Propolisle alakalı e, Gimdes'in bir çalışması vardı. Ben onlardan bu konuyu e, dinlemiştim. E, evet bu maddeyi çözertebilmek için etil alkol kullanılıyor. Ancak daha sonradan sertifikaya tabi olabilen ürünlerde ise bu alkol ondan damıtılarak tamamıyla yani analiz edildiği zaman kalmayacak şekilde alınabiliyor. Hı hı. Bu durumda alınmış ise biz buna fetva verdik. Cami olarak İsmail Fetva Kurulu olarak buna fetva verildi. Ancak arkadaşımızın sorduğu gibi alkol ondan tamamıyla arıtılmamışsa, analiz sonucunda çıkıyorsa ki ifadesinde o. Evet. O zaman burada neticede ağız yoluyla gıda olarak etil alkol alınmış olacaktır ki bu fermanta yoluyla kendiliğinden oluşan bir alkol değildir. Evet. Ki burada hani sarhoş ediyor mu etmiyor mu bakalım. Hı -hı. Bu dışarıdan katılan bir alkol olmasa hızlı uygun değildir diyoruz. Ama ki alternatifleri var. Yani sertifikalı ürünlerde özellikle Gimdes'e biz bu konuda güveniyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Çalışmalarından haberdarız. O yüzden tamamıyla sıfır bir şekilde oradan Alınıyorsa ki onun takipçileri de oluyorlar. Çünkü numune alıp da onu analiz ediyorlar. Bu şekilde olursa olabilir. Ama yok böyle değil ise, içinde alkol var ise, kalmış ise bunu tüketmek caiz olmayacaktır. Keyfi olarak. Evet hocam. Bir başka sorumuza da namazda kıyamda sol ayak sağa değdiriliyor. Sünnet olduğu söyleniyor. Bu sünnet müktür? Kıyamda Hanefi mezhebine göre e, ayakların birbirlerine değdirilmesi değil, aksine ayaklar arasında e, dört parmak kadar bir mesafenin varlığından bahseder bizim kaynaklarımız. Hı -hı. Özellikle Fetevain diye bakarsanız bu şekilde ifadeleri bulabilirsiniz. Hı -hı. Bu daha fazla e, secdede topukların birbirlerine değdirilmesi Hı -hı. veya rükü anında topukların birbirlerine değdirilmesi. Bu konuda İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde zahididen naklen sünnet olduğunu ifade ediyor. Ki bununla alakalı efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte Kâb'ın Kâbe'ye değdirilmesi şeklindeki bir hadis-i şerifti. Bu şekilde ifade ediyor. Ancak Hanefi fukahasında zahididen önce bunu söyleyen yok. Abdülhay El-Leknevi'nin es diye bir kitabı var. Son, ahir ömründe yazmış olduğu, hı hı. hatta na tamam olan, imame bahsine kadar gelen bir kitap. Orada ise bu meseleyi ele alıyor, tahkik ediyor ve diyor ki, bu hadis-i yanlış yorumlanması, yanlış anlaşılması, Hanefi mezhebine göre ayakların birbirlerine teması değil, bu diğer mezheplerin, Ayakların hani saf düzenindeyken yandaki Birine. kişinin hmm. ayağına temas etmesiyle alakalı ki Hanefiler de bunu zaten tevil ediyor. Bununla alakalı diyerek diyor ki ne secdede ne rüküde ayakların birbirlerine temas etmesi sünnettir diyemez diyor. Hmm. Ki e, Leknevi bunu uzunca anlatıyor. Uzunca bu meseleyi takip ediyor. Hakikaten İbn-i Abidin'e baktığımız zaman bunu zahidiye nispet etmiş. Fetevain diye zahidiye nispet etmiş. Ondan öncesi de yok. Ee, bu konuda da bu gibi bazı işgaller olduğu için kânefi fukasından şunu diyenler de var. Ee, Zahidinin tek kaldığı konularda itimad edilmemeli. Yani onun hmm. bu görüşü muteber olarak bakılmamalı. Ki e, zaten dayandığı hadis-i şerifte e, şafirlerin delil olarak getirdiği bir hadis-i şerif ve ayaklarının birbirlerine temas etme ile yönelik olduğu için bu konuda e, evet biz ilk dönemlerde okuduğumuz zaman ibareyi söyleyerek sünnet olduğunu demiştik ama Leknevi'nin bu ifadelerinden sonra ki Efendi Hazretlerimizin uygulamalarına da falan baktığımız zaman böyle bir değdirme söz konusu değildir. O yüzden kıyamda da ayaklar dört parmak mesafesinde açık kalacak. Secde ve rükü halinde de aynı bir, klasik bir şekilde birbirine değdirilmeden yapılmasından bahsediyoruz. Böyle yapmış olanlar varsa veya böyle şey görmüş yani, herhangi bir şey yani netice itibariyle bu namazda bir kerati gerektiren veya Hı -hı. da namazın sıhhatına engel olan bir durum, durum değildir. Değil. Tamam hocam. bir diğer sorumuza da hocam biz Kudü'se gittiğimizde alkol kullanılan otellerde kalmak zorunda kalıyoruz Hristiyanlar Yahudiler dibimizde otelde al alkol alıyorlar yemek yediğimiz yerlerde de dahil alkol alıyorlar alkol kullanılmayan iki otel var oralarda da yer yok bulamıyoruz o otellerde de odalarda alkol içilebiliyor <gülüyor> harama yaklaşmayın diyor ayette biz aynı yerde yemek yemek zorunda kalıyoruz Sevaba girelim derken günah mı giriyoruz bir taraftan? Bazıları otelde turla tartışıyor bizi buraya mı getirdiniz diye ama grup geldiğinde orada bizi çıkartıyorlar. Yani biz her halükarda Kudüs'e gittiğimizde dibimizde alkol kullanılan yerlerde o insanlarla aynı ortamı paylaşıyoruz. Ne yapmamız gerekir diye sormuşlar. Tabii öncelikle e, meselenin fıkhi analizini yapacağız. Ama yapmadan önce şu konuya temas etmek istedim ki e, her bir Müslümanın o mübarek mekanları görmesi şiddetle elzemdir. Hı hı. Hatta e, bir ziyaretimizde bizde gelen ihman kardeşlerimizden bir tanesinin güzel bir ifadesi oldu. E, dedi ki ibadet yapmak isteyen Ümre'ye gitsin, şuurlanmak isteyen Kudüs'e gitsin. Mescid-i Aksa'ya gitsin, o atmosferi görsün. Çünkü bakıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kısaların birçoğunun uygulandığı, trafik edildiği yer, alan. Birçok peygamberin geçmiş olduğu yer. Ve şu andaki hazin sonu, hazin durumu. O yüzden e, bu konuda Müslümanlar yani şöyle düşünmesin, efendim orası gayrimüslimlerin elinde, Yahudilerin elinde onlara para yedireceğiz. Evet bu tarafı da var ama bizim oraya gitmememiz onların işine mi geliyor yoksa üzülüyorlar mı? Evet. Aksine bakıyoruz ki gitmememiz için elinden gelen gayreti sarf ediyorlar. O yüzden ne olursa olsun Müslümanların orayı boş bırakmaması gerekir. Müslümanların her daim oraya gitmesi hatta çoluk çocuk. çocuk tabii bu biraz imkan meselesidir bu. Rabbim o imkanı herkese nasip eylesin ayrısıyla. O yüzden buradan geri durmamayı kendimize en azından tabii bu şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Bunu bir şahar edilmemiz gerekecektir. Çünkü oraları gördüğü zaman insan daha farklı bir... Kur'an okurken bile farklı yerlere gidiyor. O yani manzara gözünde canlanıyor. Hı -hı. O kısalar, yani bizatihi orada tatbik edilmiş. Ve şu andaki durumu o Yahudilerin oradaki işte ne bileyim Müslümanlar üzerindeki o galebesi. Rabbim tez zamanda orayı da kurtarsın inşallah diye. Bu konuda Müslümanların en azından zafiyeti gözükmüş oluyor ki şiddette de elzemdir diyorum. Ha, diğer bir konu itibariyle de alkolsüz otel var mı yok mu meselesinde e, biz de gittik ama bizim gittiğimiz otelde ben alkol görmedim. E, belki tur onu özel olarak ayarladı onu da bilmiyorum. Hmm. Ama bu olabiliyor yani en azından alkolsüz ortamlara da gidilebiliyor. Varsayım olarak diyelim ki alkol olsun orada. E, burada bizim yapmamız gereken durum nedir? E, kerahiye bahislerinde kitaplarımızın, fıkıh kitaplarımızın kerahiye bölümünde bu konu beyan edilirken denir ki yani haram işlenen bir ortamda yemek yemek ki alkol haramdır. Evet. E, alkolün kendi masasında bulunuyor ise kesinlikle böyle bir masa oturmak caiz değil. Evet. Ama o ortamda alkol bulunuyor da kendi masasında alkol bulunmuyor ise bu kimsenin öyle bir ortamda yemek yemesi helal olabilir mi? Bu konu ifade edilirken deniyor ki eğer bu insan umde değil ise. Yani birileri tarafından örnek alınacak kişi değil ise bunun Hı. öyle bir ortamda yemek yemesinde mahsur lazım gelmez. Evet. Ama örnek alınacak bir durum varsa yani sanki o meşru olmayan şeyi meşrulaştırma tarzında o zaman caiz olmaz. Ki zaten hani ifadede şu bu dışarıdan gidiliyor oraya ziyaret maksadıyla gidiliyor ve mecburiyetten dolayı bir yerde kalınıyor. Yani Hı. bir örneklilik söz konusu da değildir. Değil. Ve imkan nispetince de asla vasla sofrasına da kondurmadıktan sonra ki bunu ayarlama imkanları da vardır. O yüzden bu gibi şeylerden geri durulmaması şahsımca tavsiyemizdir. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonundayız. Özellikle program sonunda şunu da belirtmek istiyorum. Daha önceki programlarda belirtmiştik. Sizin adınıza açılan bazı sosyal medya hesapları oluyor. Söylemiştik daha öncesinde yok diye hocamızın ama evet. yine sizin ağzınızdan değerli dostlarımıza belirtelim hocam. Tabii yani program öncesinde de konuştuk. Benim şahsıma ait kendim bizzat aktif olarak yönettiğim sanal alemde hiçbir şeyim yok. Evet benim adımla yapılmış belki birçok şeyler vardır yani niyetleri de iyidir hüsnüzlüğümüz odur ama ne olursa olsun oradaki söylemler bizati bizden duyulmadıkça Bizim fetva hattından çıkmadıkça hı hı. bunların bizim açımızdan bir bağlayıcılığı yoktur. Yani vatandaş şöyle düşünmesin, ben oraya yazı yazıyorum, bana cevap geliyor. Bu cevap bizden değildir. Hı hı. Bunu kesin olarak dilsin. böyle bilsin. bir şeyiniz yok. Böyle bir uygulamamız yok. yok. Böyle bir uygulamaya izin verdiğimiz de yoktur. Hı hı. Yani bizim adımıza birilerin cevap sorulara cevap verecek böyle bir şey yok. Hatta diyorum ki bizim ağzımızdan duymadıkça... İsmailan'ın resmi e, sitesinden veya da e, resmi olarak telefon hattından cevap alınmadıkça biz hiçbir söylemin arkasında değiliz. Evet. Çünkü bazen öyle bir oluyor ki bizim adımıza birçok şeyler söylenebiliyor. E, uzun zaman oldu, burada da söylemiştim e, fetva'da arkadaşlar fetvaya bakarken hoca efendiler dedim ben de bir bakayım dedim bir yardımcı olayım diye e, rastgele açtım telefonu. Tabii karşımdaki çıkan kimse beni tanımadı yani oradaki hoca biri olarak bir soru sordu ben de sorusuna cevap verdim ee, dedi ki bana hoca efendi öyle diyorsun ama Fatih hoca öyle demiyor dedi bu soruya <gülüyor> ben de şaşırdım dedim ya Fatih hoca nasıl diyor bunu bakayım anlat bakalım bana. işte söyledi tam aksi bir şey dedim ben Fatih hocayı tanıyorum o böyle dememesi gerekir siz ondan mı duydunuz bunu? Yine kendimi tanıtmadım. Biraz meseleyi irdeneyince bu sefer döndü. işte ben birinden duydum. O öyle söyledi. O ona havale hmm. etti. Yani bu şekilde e, sizden sadır olan kelimeler bile saptırılabiliyor ise birilerinin sizin adınıza konuşması asla doğru bir şey değildir. Evet. O yüzden e, şiddetle ifade ettiğimiz mesele şudur ki bizim ağzımızdan duymadıkça, bizim resmi olarak İsmail e, danışma hattından duyulmadıkça hiçbir söylemin arkasında değiliz. Evet hocam. Bu anlamda zaten sizler için de e, kıymetli izleyenlerimiz ilmihal.com.tr sitesi hazırlandı. Sadece e, hocamızla yapmış olduğunuz bütün programların orada kayıtları var. Soru cevap şeklinde de bütün haliyle de program kayıtları var. Oradan takip edebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Son olarak dua, bağımına ne dersi alarsınız. Hakkıbetimizi hayır eylesin inşallah. Amin, inşallah. Tamam. Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz programımız sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihal.etlalevgül.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevlaî manzumun hoşça kalın efendim.